Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşlerim, muhterem hocalarım, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah Selamı aramızda daha da yaysın Bizi nasıl burada cem ettiyse selam olan cennette de buluştursun Orada size konuşan bu günahkar kardeşiniz değil Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam olsun Rabbim onun yolundan ve ashabı kiramın o nurlu yollarından bizleri mahrum etmesin inşallah. Sizlerin de yüreklerinde sahabi aşkı var. O aşk olmasaydı bu manzara olmazdı. O aşk nicelerinin dizine derman olmuştur. Emin olun burada bugün şu toplanan kalabalık, beni dinlemeye gelmemişler. Ben bunu çok iyi biliyorum. Buradaki bu güzellik bir şahsın, bir kurumun şerefi de değildir. Bir tek şeref varsa burada mal edilecek adres Süheyb-i Rumi radıyallahu anh'ındır. Onun adına kuruldu bu meclis. Ve siz de onu anlamak için buraya geldiniz. Ashabı kiram efendilerimiz her biri yolumuzu aydınlatan bir yıldız her biri kulluğun ideal halini bize gösteren bir rehber her biri sarsıntı içerisinde olan bizlere sabit dağlar her biri yolunu kaybedenlere yol bulduran nehirler her biri Yönlerini yitirenlere yön gösteren yıldızlar. Madem öyle söyler misiniz benim Malatyalı kardeşlerim kimde biz derdimize derman arayacağız? Kimde kulluğu öğreneceğiz? Yanlış yerlerden mi bunu soracağız? Soracağımız tek bir adres var. İkinci bir örneği yok bunun insanlık tarihi içerisinde. Ben konuşuyorum, hocalarım beni test edecekler, yanlışım varsa söylesinler. İkinci bir örneği yok insanlık tarihinde. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Böyle bir cemaat sahabe nesli. Ve biz istedik ki bir grup kardeşimizle beraber... Hazreti Ömer devri miladi 638 geliyor yiğitler bu meydana bu topraklara kim yok ki Halid bin Velid İyad ibni Ghanem, Muaz ibni Cebel, Said ibni Zeyd, Habib ibni Mesleme, Ebu Eyyub el Ensari radiyallahu anhu mecmain bu topraklara İmanın tohumunu ekmek için geliyorlar bu Anadolu'nun mayasında sahabenin teri var Anadolu'nun imanını filizlendiren tohumu buralara eken onlar bizim onlara vefa borcumuz var biz bugün bu topraklarda yaşayan insanlar olarak çok şey gördük geçirdik çok Şubat soğukları yaşadık. Bir tane değildi bu memleketin Şubat soğuğu. Çok şeyler yaşadık. Ama bitmedik, kopmadık. Elhamdülillah kökümüz kazınmadı. Sebebi ne ola gerek? Sizi tenzih ederim ama ben sizin aynanız olarak konuşuyorum. Bizim gibi yarım yamalak Müslümanlarla mı... Kaldı bu din bu topraklarda. Vallahi değil dostlar. Allah bu topraklara iman tohumunu eken, o büyük insanların cehdini ve gayretini zayi etmedi, kurda kuşa yem etmedi. Elhamdülillah. Madem öyle, tanıyalım bunları. Tanısın Malatyalı Süheybi Rumi'yi. Diyar Bekir Diyar Bekir olmasın artık Diyar Sahabe olsun 541 tane Sahabinin o topraklarda meskun olduğunu metfun olduğunu bu toprakların insanı bilsin Çorum'un insanı farkına varsın orada meskun olan insanlardan. İstanbullu zaten biliyor Ebu Eyyub el-Ensari'yi, Kıbrıslı da bilsin Ümmü Haram validemizi. Onların rehberliğiyle yürüsün, 21. yüzyılın sahabe aşkıyla yanan, şuradaki cemaat gibi bu toprakların bütün cemaati. Ben şimdi bir dua edeyim, siz gönülden amin deyin. Allah yüreklerimizden o sevdayı mahrum bırakmasın. Amin. Sahabenin sevdasını daha da yüreklerimize kalsın. Amin. Seven kurtulur. Müjdeyi veren aleyhissalatü vesselam efendimizdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir dedi. Vallahi seviyoruz ya Resulallah. Billahi seviyoruz. Tallahi seviyoruz. Hakkını ödememizi... Mevla bizlere nasip eylesin. Süheybi Rumi, çocukluğu bu topraklarda geçmiş bir yiğit. Ve bu gece biz onun rehberliğiyle yürüyeceğiz inşallah. Miladi 586, aleyhissalatü vesselam efendimizden kaç yaş küçük, siz hesaplayın. Musul'da bugün, Irak şehir ülkesinin, Irak'ın toprakları içerisinde olan Musul'da dünyaya gözlerini açıyor. O bölgenin adı aslında Ninova'dır. Ninova dersem bir sahabiyle hemen o memleketi özdeşleştireceksiniz. Kim? Taif'in semeresi olan Addas'ın. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz... Kan revan içerisinde taifte Onun üzüm bahçesine Onun hizmetlisi olduğu üzüm bahçesine Vardığı zaman Bir tas hurmayla gelmişti Efendimizin huzuruna Bismillah deyip alınca Addas anlamıştı ki Konuşan Karşısında duran zat Farklı bir zat Farklı bir lisanla konuşuyor Tanışmışlar Efendimiz kendini tanıtmış, ona da kendisini sormuştu. Minovalıyım deyince, kardeşim Yunus'un memleketi mi demişti. Yunus aleyhisselamın memleketi olduğunu oradan beyan etmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Yunus peygamberin memleketi olarak söylediği o memlekette, süheyb Rumi 586 miladide doğuyor. Babası Sinan İbni Malik, anası Selma binti Qa'id ya da Kueyt diye de okunur. Aradan birkaç yıl geçiyor. Baba bölgenin valisidir. Ubelle diye bir bölgedir orası. Meşhur da bir bölgedir. Sasani hakimiyeti altındadır. Sasanilerin hakimiyeti altında olduğu için de oranın valiliği ona verilmiştir. Süheyb'in babasına o zaman Bizans ile Sasani arasında sürekli harp olduğu için o harplerin birinde bu topraklara o gün hakim olan Bizanslılar orada bir oraya bir saldırı düzenlerler. Baba öldürülür, anne öldürülür. Süheyp ve onun ablası Ümeyme orada esir alınır. Ümeyme el değiştire değiştire Mekke'ye gelir. Süheyb de o zaman buralara getirilir. Nereden biliyoruz burası olduğunu? İbn-i Sad tabakatta anlatır. İbnül Esir Üstül Gabe'de anlatır. i̇bn Hacer el isabede anlatır. Demezler Malatya diye ama... Tarif ettikleri yer merkezi bir yerdir. O gün için bugünlerde Aslantepe denilen ve Bizans'ın da askeri olarak bir üst olarak kullandığı bu topraklara getirilmiştir. Allahu Alem burası olmasa buralara yakın bir yerlere. 10-15 sene köle olarak buralarda kalacak Süheybi Rumi. Ortada bir felaket var. Baba gitmiş, ana gitmiş o köle. Ama Allah felaketten saadete götürecek Süheyb-i Rumi'yi. Zaten Allah istense eğer felaket gibi gözüken nice şeylerden saadet doğurur. Saadet çıkarır. Felaket asrından saadet asrı çıkardığı gibi Süheyb'in asıl ismi Ümeyir'dir. Ablası da Ümeyme Bizans topraklarına gelince çocuk olarak gelmiş Rumların içerisinde yetişmiş Arapçayı unutmuş Rumca konuşmaya başlamış Yaş 15-16 olunca Satılmış Beni Kelp kabilesinden bir araba O satmış başka birine O satmış başka birine en son gelmiş Mekke'ye, Abdullah İbni Cud'an'ın evine. Abdullah İbni Cud'an kim? Tarihte Hülfül Fudul diye bilinen, Erdemliler Harekatı, Faziletliler Birliği diye bildiğimiz, kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana olan, o büyük işin yapıldığı evin sahibi, oraya geliyor, ismi unutulmuş, Rumlar başka bir isim söylemişler, babanın verdiği isim unutulmuş, Rumlar başka bir isim vermişler, delikanlı olarak geliyor, Abdullah i̇bn Cuda'nın evine, kırmızıdır yüzü, sakalı da biraz kızılcadır. Onun için ona Süheyb ismi verilir. Zaten Süheyb'in kelime manası da budur. Kızıl yüzlü olana Süheyb derler Araplar. Abdullah İbni Cudan'ın evinde başlar kalmaya. Abdullah İbni Cudan bakar ki, inanılmaz bir ticari kabiliyeti var. Gerçekten çok farklı bir zekası var, bir müddet sonra azat eder onu, sermaye iş ortaklığı ona ortak olur ve ticaretlerini öyle devam ettirirler. Çok geçmeden, köle olarak geldiği Mekke'nin en sayılı tüccarlarından biri olur, Süheybi Rumi. Aradan çok az bir zaman geçmiştir. Tarihler, Miladi 610'u gösteriyor. Süheyb 24-25 yaşlarında. Yani Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan 15-16 yaş küçüktür. O yaşlara geldiğinde Hira Nur Dağı'ndan alemi aydınlatan nur doğacak. Allah İsa'dan beri göndermediği vahyi Muhammedul Emin'e onu Muhammedun Resulullah yapmak için gönderecek aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e iman edecekler Hz. Ebubekir Bekir gelecek Hz. Ali gelecek Zeyd bin Haris'e gelecek hanımlar aleminin sultanı olan Hazreti Hatice gelecek gelecekte gelecek sayı 20 ya da 25 olacak İslam mesajlarıyla o varlık alemini ve o anda Mekke'yi sallamaya başlayacak. Rahatsız olacaklar birileri, Kabe'ye de sokmayacaklar o ilk Müslümanları. Beni mahsumdan olan Erkam bin Ebil Erkam, Risaletin davasına evini açacak ve Darül Erkam, Risaletin yiğitlerinin yetişeceği bir pota olacak. İslam'ın ilk günleri sayı inanın 30 değildir, akıllı tüccardır Süheybi Rumi, siz akıllı tüccar deyince ne anlıyorsunuz bilmiyorum, siz de iyi bilirsiniz ticareti, Malatyalıların da kafası çalışır, akıllı tüccarın ne olduğunu gösteriyor bize. Ticaretin orada olduğunu, asıl karın orada olduğunu bildiği için Sayı daha 30 olmadan Onun bunun sözüne aldanmadan Ben duymalıyım Muhammed'den bu mesajları deyip Darül Erkam'ın önüne gelmiştir O gün bir yiğit daha vardır Darül Erkam'ın önünde Ammar bin Yasir Birbirlerine sezdirmemeye çalışıyorlar Ammar bin Yasir soruyor ne işin var burada diye Süheybi Rumi'ye Süheybi Rumi diyor ki senin ne işin varsa benim de o işim var. Ve ikisi beraber giriyorlar Huzuru Risalete Efendimiz arz ediyor O dinin mesajlarını ikisinin ağzından beraberce çıkıyor O güzel Kelime-i iman e. İman ediyor Onu tanıyanlar Süheyb-i Rumi'yi bilenler diyorlar ki Sakın ha söyleme Müslüman olduğunu Bak Darul Erkam'da iman eden insanların birçoğunun akrabası var Sen Mekkeli değilsin akraban yok Bunlar Mekke'yi sana dar ederler Sakın söyleme diyorlar Ama iman öyle duruyor mu kapta suyun durduğu gibi Sahibine birçok şey yaptırıyor Süheyb-i Rumi de o imanını en gür sedasıyla ikrar ediyor Mekke'nin sokaklarında. Ve başlıyor işkenceler, baskılar, sıkıntılar. Sizi anlatacak değilim. Anlatsam da ne ben anlatabilirim ne de bu çağın insanları olarak anlayabiliriz. Ama bir rivayet üzerinden Süheyb-i Rumi'nin nasıl iman yolunda Bedel ödediğini beraberce anlamaya çalışacağız. Buruç süresinde anlatılan bir kıssa vardır, ashab Uhdud kıssası. Kur'an tefarat vermez, o kıssadan bir iki ayetle bahseder. Ama Aleyhisselat ve selam efendimiz o olayın bütün ayrıntılarını başından sonuna kadar bize adeta resmeder gibi anlatır. Mümin genç kıssası onlarca hadis kaynağımızda geçer. Ahmet bin Hanbel'in el-Müsned'inde de aktarılır. Bu hadisin, bu kıssanın ravisi kimdir biliyor musunuz? Süheybi Rumi'dir. Neden ravi odur? Çünkü kıssayı vesselam Efendimiz Onunla ilişkilendirmiştir de onun için. Bakın mümin genç kıssası uzunca bir kıssadır. Bir iki cümleyle özetleyeyim size. Kralın birinin bir sihirbazı var. Yaşlanmış, artık ölmeye yakın. İstiyor ki bir yardımcısı olsun. Seçiliyor bir yardımcı. Ona bir şeyler öğretiliyor. Gidip gelirken o sihirbaza bir rahip, o zaman muvahhid bir rahiple tanışıyor o genç ve iman ediyor. Allah o gencin elinden bazı şifalar dağıtıyor. Aynen İsa aleyhisselamın eliyle dağıttığı gibi. Bazı olağanüstülükler ile şahit oluyor o çağın insanları. Kral soruyor sen bunları neyden öğrendin diye o rahipten öğrendiğini duyunca o rahibi şehit ediyor. Zorluyor genci, Rab olarak kendisini tanısın diye ben alemlerin Rabbine iman ettim. Ondan başka Rab tanımam diyerek o kralın Rablık iddiasını onun yüzüne çarpıyor. Ve kral onu öldürmek istiyor. Ama ne yapıyorsa öldüremiyor. Uçurumdan atmak istiyor. Allah koruyor. Denizde atıp boğmak istiyor. Allah koruyor. Ne yapıyorsa öldüremiyor. O mümin genç diyor ki, Beni öldürmek mi istiyorsun? Yolunu ben sana söyleyeyim. Bağla beni şu direğin önüne. Topla bütün ahaliyi. ''Şu gencin Rabbinin adıyla de, o oku at bana, o ok bana isabet edecektir.'' Ve böyle yapıyor kral. Gencin Rabbinin adıyla deyip ok atıyor, ok gence isabet ediyor, şehit oluyor. İzleyen ahalinin hepsi, iman ettik biz o gencin Rabbine deyip iman ediyorlar.'' Ve kral, Hendekler kazdırıyor. Ateşler yaktırıyor o hendeklerin içerisinde iman eden o ahaliyi orada yaktırıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu kıssayı anlatınca karşısında 3-4 tane birbirinden ayrılmayan yiğit vardır. Onları gösteriyor şöyle siz diyor bu topluluğun ashabu uhtudusunuz. Kim onlar? Süheyb-i Rumi, Habbab İbni Eret, Ammar bin Yasir, Habbab İbni Eret'le o manada kol kola gezen birkaç tane Mekke'nin zayıf mümini. Ali ve Vesselam efendimiz o günün dünyasında o günden 200-300 yıl önce yaşanmış bir hadiseyi Ashab-ı Uhdud ile ilişkilendirmişse Bize söylediği bir mesaj var Benim canım Malatyalı kardeşlerim O mesajları duymak için buradayız Bitmedi Ashab-ı Uhdud 6. yüzyılda bitmedi 10. yüzyılda bitmeyecek 21. yüzyılda devam edecek Dünya devam ettikçe de Ashab-ı var olacak. Süheyb'i, Habbab'ı, Ammar'ı, Ashab-ı yapan neydi biliyor musunuz? Onlar her türlü şeye ahad dediler. Ammar bin Yasir ahad dedi. O sınıfa girdi. Habbab İbni Eret, As Vail'in yaktırdığı kömürlerin üzerine yatırıldı. Sırtı yumurta yumurta gibi şişti ama ahad ahad dedi. Süheyb-i Rumi güneşin altında kızdırılan zırh giydirilip güneşin altında bekletildi. Yine ahad ahad dedi. Bilal Ebu Cehil'in Ümeyye İbni Halef'in Kızgın taşının altında göksüne konulan o taşa karşı ahad ahad dedi Yine de o sınıfın içerisinde olmayı hak kazandı Soruyorum size Allah aşkına ahad demek için Ebu Cehilleri mi bekliyorsunuz? Ümeyye İbni Halefleri mi bekliyorsunuz? Biz neye karşı ahad diyeceğiz? ''Bizim imtihanımız taş olmayacak belki, kızgın zırh giymeyeceğiz belki, ama bizim ahad diyeceğimiz bir şey yok mu?'' ''Var, var, var olduğu için ashab uktutlar bitmeyecek.'' ''Tüccarsın, faize ahad, ahad dediğin zaman sen de bu çağın ashab-ı inşallah.'' hanımsın tesettürüne el uzatılacak burun kıvrılacak ahat ahat deyip savunacaksın onu sen de bu çağına sabuk dudusun. gençsin yaşlısın televizyonun karşısında saatlerce oturmayacaksın internetin karşısında saatlerce oturmayacaksın ahat ahat diyeceksin bu çağın Bilal isin, bu çağın Süheybisi. Bizim imtihanımız bu. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ashab-ı uhdutların bitmediğini bize böyle öğretiyor. Süheyb, imanının bedelini böyle ödeyen bir yiğittir. Ödedi, hicret edecek. Artık Yesrib, Medine olma yolundadır. Herkes gitmiş, Üç beş aile kalmış. Birçok kaynağın gözden kaçırdığı bir bilgiyi paylaşacağım sizlerle. Hicret yolunu aleyhissalatü vesselam Efendimiz kimle yürüdü? Hazreti Ebu Bekir'le. Ebu Nuaym hilyesindedir ki aslında üç kişi yola çıkacaktılar. Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ve Süheybi Rumi. Aleyhselat ve selam efendimizin Süheyb'i hicret yolculuğunda yanında görmek istiyor. Bunu destekleyen bir rivayet daha var elimizde. Süheyb zorlu bir yoldan sonra varınca Medine'ye Hazreti Ebubekir'i görür görmez ne dedi biliyor musunuz? Niye beni beklemediniz? Demek ki bekleyeceklermiş. Hazreti Ebubekir de diyor ki bekledik sen gelmeyince Mecburen çıkmak zorunda kaldık. Niye çıkamamış Süheyb? Süheyb'in evi kuşatılmış. Aynen aleyhissalatü vesselam efendimizin evi gibi. Mekke'nin özellikle kılıç kullanmakta mahir olan bazı gençleri Süheyb'in evini kuşatmışlar ki Süheyb hicret etmesin. Zehebi'nin siyerinden size aktarıyorum. Süheyb kendisi bize rivayet ediyor. Baktım ev kuşatılmış. Bu adamların içinden çıkıp gitmek mümkün değil. Orada bir iş yaptım diyor. Sanki karnım ağrıyor. Sıkıntım varmış gibi iki de bir evden dışarıya çıkıyorum. Affedersiniz, helaya gider gibi bir daha eve dönüyorum. Bir daha, bir daha Mekkeliler diyorlar ki Lat, Süheyb'in karnına düşürmüş zaten hastalığı. O bu haliyle hicret edemez. Çıkalım gidelim. O bu haliyle buraları terk edemez. Onlar gidiyor, Süheyb zaten bu fırsatı kollamaktadır, hemen yola çıkıyor. Yolun bir yerinde bir Mekkeli görüyor bunu, haber veriyor diğerlerine. Ve o evini kuşatanlar anında etrafını bir daha kuşatıyorlar. İniyor atından, çekiyor yayını ve Mekkelilere şunu söylüyor. Mekkeliler diyor, biliyorsunuz ki ben en iyi ok kullananlarınızdanım. Vallahi oklarım bitene kadar oklarımı atarım. Artık sizden kimi öldürdümse, sonra alırım kılıcımı elime, sizinle savaşırım. Bırakın gideyim. Mekkelilerden biri diyor ki, Süeyb sen içimize köle olarak geldin. Bizim sırtımızdan bir sürü para kazandın. Şimdi bu paraları alacaksın ve Yesrib'e gideceksin. O kazancını alarak Yesrib'e gitmene asla müsaade etmeyiz. Süheyb anlar. O adamların bütün akılları ceplerindedir. Ve orada bir ticaret yapar. Öyle bir ticaret ki, Kur'an'a ayet olarak girecek. Zaten dersimizin başlığı ney? Allah'la ticaret yapan sahabi, bize gerçek ticareti öğretecek Süheyb-i Rumi. Diyor ki onlara, ne kadar malın varsa, Hepsini size versem beni bırakır mısınız? Birbirlerine bakıyorlar. Mekkeliler bırakırız diyorlar. Peki diyor. Mallarımın tamamı falanca yerde bir çukurun içerisinde. İki tane de Yemen'den gelen cübbem var. O da falanca şahısta. Gidin alın hepsi sizin olsun bırakın gideyim. 2-3 kişiyi gönderiyorlar, mallar geliyor, Süheyb bırakılıp geliyor. Her şeyini, neyi var neyi yok o güne kadar kazandığı her şeyi Allah yolunda Allah'a satarak Yesrib'e doğru yürüyor. Yolda yiyecek de bulamamış, hastalanmış. Gözünün biri inanılmaz derecede sıkıntı veriyor ona. Yolu zor bela bitirerek Kuba köyüne varıyor. O varmadan Cebrail haberi getirmiştir Aleyhisselatü Vesselam Efendimize. Bakara Suresinin 207. ayeti İbn Abbas ve onlarca sahabinin rivayetiyle onun üzerine nazil olmuştur. Gidin açın bakın tefsirleri göreceksiniz bu rivayetleri. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Müminlerden öyleleri vardır ki Allah'a nefislerini satmışlardır. Allah onların o ticaretinden razı ve memnun olmuştur. Kullarına karşı Allah çok merhametlidir." Ayetini duyunca, Ebu Yahya'nın ticareti kar etti demiştir. Ebu Yahya onun künyesidir. Üç kez de bunu söylemiştir. Rabbiha beyun eba Yahya. Rabbiha beyun eba Yahya. Rabbiha beyun eba Yahya. Onun ticareti kar etti. Müjdeyi Hazreti Ebubekir Bekir ulaştırıyor. Onun için düğün bayramdır. Semadan onun ticaretinin kabul edildiğine dair Allah ayet göndermiş. Bundan daha büyük bir kar, bundan daha büyük bir ticaret olur mu? Geliyor varıyor aleyhissalatü vesselam efendimize. Bir de efendimiz onu tebrik ediyor, sarılıyor, hasret gideriyor. Ticaretinin kâr ettiğini efendimiz aleyhissalatü vesselamdan da duyuyor. Efendimiz daha oğulları mahallesine gitmemiş Gülsüm İbni Hidim isimli sahabinin evinde Hz. Ömer de olayın şahidi Gözünün biri hastalıktan kapanmış O ara Gülsüm İbni Hidim Bir tepsinin içerisinde hurmalar getirmiş Sahabi ile ve vesselam arasındaki insani ilişkinin de ne düzeyde olduğunu bu rivayetin üzerinden anlayacağız. Efendimiz buyur etmiş sofraya Hazreti Ömer'i Süheyb-i Rumi'yi, günlerdir aç Süheyb-i Rumi başlamış hurmaları yemeye Hazreti Ömer demiş ki ya Resulallah hem gözüm ağırıyor diyor hem de bizden fazla götürüyor. Efendimiz de aynı şeyi söylemiş. Süheyb demiş, gözünün ağırdığını söylüyorsun ama habire götürüyorsun hurmaları. Ya Resulallah demiş, ben hurmaları ağırmayan gözümle yiyorum. Öyle bir mizaha böyle bir cevap vermiş. Bu da insani olarak... Sahabenin ve vesselam Efendimizin yanında ne kadar rahat ettiklerinin bir göstergesidir. Size böyle bir rivayet daha aktarayım. Medineli günlerde bir gün evinde bir tencere yemek Efendimiz'e doğru geliyor. Bakıyor ki onlarcası oturmuş Efendimizin karşısında, onunla sohbet ediyorlar. Yemek elinde tam Efendimizin karşısına geçiriyor. Sözle söyleyemiyor çünkü o yemek oradaki cemaate yetmeyecek, gözüyle ima ediyor tencereyi. Yani sana yemek getirdim ya Resulallah, şunları gönder ye diye. Efendimiz de sözle değil imayla şöyle ashabı işaret ediyor. Yani getir onlarla beraber yiyelim diye. Süheyb diyor ki getirsem yetmeyecek, aldım gittim tencereyi. Biraz sonra bir daha geldim. Aynı şeyi bir daha yaptım, yine Efendimiz işaret etti, yine getirmedim. Üçüncü kez aynısını yapınca, Efendimiz öyle yapınca artık getirdim. Oturdu aleyhissalatü vesselam o cemaati, o tencereden hepimiz yedik, doyarak da kalktık. Biz bu tarz rivayetleri anlatınca, hep yemeğin bereketlenmesi mucizesine takılırız. Bu önemli bir şeydir, ben bunu inkar edenlerden değilim. Böyle şeyler olmuştur siyerin içerisinde. Ancak orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Süheyb'le olan o münasebeti Yemeğin bereketlenmesi kadar Mucizevi bir iştir. Öyle bir ortam uyandırmasa Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Ashab'a Ashab öyle rahat davranabilir mi? Medineli günlerden bir tabloydu bu. Hicret etti geldi. Muhacir Ensar Kardeşliği yapılacak Süheyb'in nasibi Haris İbn-i Yiğit mi yiğit bir sahabidir. Aynen Süheyb gibi canını malını Allah'a satmış yiğitlerden birisidir. Suffanın en gözde talebeleridir. Hem Haris hem Süheyb. Ama aradan bir müddet geçtikten sonra Efendimizin eline bir imkan düşer ve bir ev hediye edilir Efendimiz'e. Dikkat buyurun buraya. Erkam bin Ebil Erkam'dan bahsettim sözümün başında. İki kişiye Medine'nin ilk yıllarında vesselam Efendimiz ev hediye etmiştir. O iki kişiden bir tanesi Erkam bin Ebil Erkam'dır, bir diğeri de Süheyb-i Rumi'dir. Neden? Erkam bin Ebil Erkam evini Risaletin davasına açtı, darul Erkam yaptı. Süheyb-i Rumi de malını, servetini Allah için terk ederek geldi. Vefalıydı bizim Peygamberimiz. Vefaya vefa yakışırdı o da onu yapacaktı. Süheyb'i Rumiye ev verdi. Bir şeyi eksik şimdi Süheyb'in evde hanım eksik. Aleyhissalatu vesselam efendimiz kendisi onu evlendirecek. Rayta binti Ebu Ümeyye ile evlendirecek. Rayta binti Ebu Ümeyye kim? Ümmü Seleme validemizin kız kardeşi. Yani Süheyb'i kendisine bir de Efendimiz bacanak yapacak o evde iman adına neler yazılacak neler yapacak hangi savaşlara hangi gazvelere katılacak anlatsam inanın ne sizin mecaliniz yeter ne benim mecalim ama onun bir sözünü aktarayım siz oradan anlayın onun Medine hayatını siyenin içerisinde Aleyhisselatü selamın attığı adımlar içerisinde Hiçbir adım yoktur ki Ben orada olmayayım Bedir Uhud Hendek Hayber Mute Tebuk Hudeybiye Veda Haccı Ne aklınıza gelirse Sözü şudur Süheybi Romi'nin Vallahi hiçbir zaman ne Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ne de başka bir sahabeyi kendime siper edinmedim. Her zaman ben onlara siper oldum. Anladınız mı bu sözü? Ne zaman iş varsa sağıma soluma bakmadım. Niye hep ben demedim? Ben dedim o işin adamı oldum. Ve hiçbir zaman bir Müslümanı kendime siper etmedim. Hep en önde ben oldum. Hep Risalet davasında bu manada ilklerden ve öncülerden oldum. Siz bunun üzerinden anlayın. Süheyb-i Rumi'nin Medineli yıllarda Vesselam Efendimiz'le nasıl bir işi olduğunu. Bakara suresinin 207. ayeti onun o büyük ticaretinin üzerine nazil oldu. Ama bakın sebebin üzül kitaplarına sadece o değildir Süheyb'in naziline sebep olduğu ayetler. En'am suresi elli iki ile elli dördüncü ayetler. Nahl suresinin kırk birinci ile kırk ikinci ayetler. Ve yüz onuncu ayet. Hucurat suresinin 11. ayet ve daha niceleri hep Süheyb'in naziline sebep olduğu ayetlerdendir. O ayetlerden bir tanesi En'am suresi 52-54. ayetler biliyorsunuz Mekke'de nazil oldu. Süheyb ve Süheyb gibilerinin değerini Allah katındaki kıymetlerini anlayabileceğimiz bir rivayet bu rivayet. Olay nedir? Ayet neyin üzerine inmiş? Mekke'nin ekabir takımı, soyluları, zenginleri diyorlar ki aleyhissalatü vesselam efendimize biz gelip seni dinleyeceğiz ama biz senin şu yanındaki adamlarla aynı mecliste bulunmayız. Bulunmamıştık da onları yanından uzaklaştır ki biz gelebilelim. Efendimiz de o anda artık içinden ne geçirdiyse muhakkak davetin aşkına, tebliğin aşkına her halde geçirdi. Onları uzaklaştırayım onlar gelsin dinlesin belki iman ederler dedi. Bunun üzerine ayetler indi. Sakın onları yanından kovma dedi Rabbimiz Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ı. Efendimiz hissesine düşeni almıştı. Ayetlerin üzerinden yıllar geçmiş 10 bin askerle Müslümanlar Mekke'yi fethetmek için Me'ruz Zehran denen bölgeye gelmişler Ebu Sufyan o günkü Mekke'nin siyasi lideridir Gözetim altına almış oraları o anda tutuklanmış Çadıra getirilmiş Orada Tam anlamıyla değil ama dilinin ucuyla iman ettiğini söylemiş. Tam anlamıyla imanını daha sonra yapacak. Mekke'deki fetih bitince Süheyb-i Rumi, Selman-ı Farisi, Ammar İbni Yasir oturuyorlar. O anda Ebu Sufyan oradan geçiyor. Süheyb diyor ki İçimizden Allah'ın kılıçlarından bir kılıç çıkmadı ki şu Allah düşmanının başını uçursun. Bu sözü duyunca Hazreti Ebubekir hoşnut olmuyor. Dönüp onlara diyor ki siz Kureyş'in efendisi olan bu zata bu sözü mü söylüyorsunuz? Şimdi gidiyorum sizi efendimize şikayet edeceğim. Hazreti Ebubekir geliyor Aleyhissalatu vesselam'ın yanına. Olayı anlatıyor. Ne demiştir Efendimiz? Koş Eba Bekir koş. Koş ve o kardeşlerinden helallik al. Vallahi ben bir kez içimden geçirdim. Ayetler nazil oldu. Allah beni uyardı. Eğer sen onları kırdınsa Allah seni uyarmak için de ayetler gönderecek. Koşuyor geliyor. Kırıldınız mı bana kardeşlerim diyor Hazreti Ebu Bekir. Ne olur hakkınızı helal edin. Ben sizi kırmak için değil, sadece o sözünüz Ebu Sufyanı gücendirir de imanına vesile olmaz diye korktum diye söyledimdir. Üçü de kırılmadıklarını, helal ettiklerini söyler. Bu korku Efendimiz'in bu korkusu. Onların Allah katındaki değerinin ne olduğunu bize gösteren en önemli işarettir. O değerin ne olduğunu söyleyen başka bir hadis söyleyeyim size. Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Aleyhissalatü vesselam bir gün. Önde olanlar dört kişidir. Sabikunu evvelinden olanlar şu dört isimdir. Öncü olanlar önden giden attılar, hadi öyle diyelim, dört kişidir. Ben Arap'ın ilkiyim, Süheyb Rumların ilkidir, Bilal Habeşlilerin ilkidir, Selman Farslıların ilkidir. Efendimiz unutturmuyor. Süheyb-i Rumiye aslında bu Yahya dedi Efendimiz, ama onun Rumi nisbetini unutturmuyor. Madem Rumların içinde yaşadı, dili bozuldu, böyle bir kültürle geldi, o o milleti temsilen nübüvvetin potasında olsun. İnkar edilmesin onun kavmi, inkar edilmesin onun dili, o da yaşasın, o da varlık göstersin. Dili bozulmuştu dedim. Hazreti Ömer bir gün... Ziyarete gidiyor Süheybi Rumi'yi Heyecanlanıyor halife gelmiş Hz. Ömer'in hilafet günleri Yahnes isimli bir kölesi var Ya Yahnes deyip kölesini çağıracak Dili bozuk ya Karıştırmış oradan Ya Nas Ya Nas demiş Yani ey insanlar Hz. Ömer şaşırıyor Niye insanları başımıza topluyor bu adam diyor Yanındakiler diyor ki Yahnes diyecek ama dili dönmüyor onun için yanas diyor Dili böyle olmasına rağmen Öyle bir Kur'an'ı öğrenmiştir ki Suffa Mektebi'nin de Mescid-i Nebevi'nin de imamlarından ve hocalarından biri olmuştur Nasıl biri? Şimdi bir örnek vereyim daha iyi anlaşılacak Hazreti Ömer yaralanmış, İranlı köle Firuz tarafından hançerlenmiş. Altı kişilik bir şura heyeti seçmiş. O şura heyetinin içerisinden biri İslam devletinin üçüncü halifesi olacak. Benim meylim belli olmasın o adaletin timsalidir çünkü Mescid-i Nebevi'nin mihrabına bir imamı geçitmiş. O İmam kim? Süheybi Rumi. 3 gün tam 15 vakit namazı Mescid-i Nebevi'nin mihrabında kıldıracak olan Süheybi Rumi'dir. Kur'an'ın hakkını böyle ödeyen biridir o. Ve Hz. Ömer'in cenaze namazını da o kıldıracak. O rahmete, o feyze yine o vesile olacak. Süheyb-i Rumi'nin böyle bir özelliği de var. Kur'an konusunda inanılmaz düzeyde bir kabiliyeti var. O aleyhissalatü vesselam Efendimizle 23 yıl bir lafasıla yaşamış. Efendimizden sonra da 27 yıl yaşamış. Toplam kaç yıl? 50 yıl. Rivayet ettiği hadis sayısı kaçtır? Sadece 30. Hatta tekrarları da çıkarsak sayı 23'tür. 23 tane hadisinden de bir tane hükme ait, fıkhi bir yükümlülüğe ait bir şey söylememiştir. Ne zaman zorlansa Süheybi Rumi'nin sözü şudur. O iş benim işim değil, o işi başkaları yapsın. Büyük bir hassasiyet göstermiş, hadis konusunda hadis rivayeti meselesinde inanılmaz derecede titiz bir tavrı olmuştur. Rivayet ettiği 23 hadise bakın, ya kıssadır aynen ashab gibi, ya amellerin faziletidir, ya da kulluğun kalitesini arttırma adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği o kutlu sözlerden bir tanesidir. O hadislerden bir tanesini, size aktarmak istiyorum müslimin züht babının 64 numaralı hadisi diyor ki efendimiz aleyhissalatü vesselam rivayet eden süheyb'dir müminin durumuna gıpta ve hayranlık edilir çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir böyle bir hayır sadece mümine hastır Sevinecek olsa şükreder, Allah'tan hayır görür. Üzülecek olsa, yani bir bela ve musibet ile baş başa kalsa, üzülecek olsa sabreder, yine onun için hayır olur. Peki mümin için üzülecek, ortalığı belveleye verecek bir durum var mı? Ne diyor bu sözün üzerine, bu sözden ilham alarak... İslam ilim tarihinin simalarından, yıldız simalarından olan bir alimimiz, düşmanların bana ne yapabilir ki? Öldürülmem şehadet, hapsedilmem halvet, sürgünüm ise hicrettir. Var mı ötesi? Ötesi yok. İşte bu hadisin söylediği de bu. Hayır gelir, şükreder, sevabını alır bela gelir, müsibet gelir sabreder, yine hayrını alır. Allah her durumda bize de şükretmeyi, sabretmeyi nasip eylesin. Aziz kardeşlerim Süheyb-i Rumi hicretin 38. yılında ve 73 yaşlarında Medine'de vefat eder Baki kabristanlığına da defnedilir. Onun cenaze namazını da Aşere-i mübeşşereden olan Sad bin Ebi Vakkas kıldırılır. Kıldırır. Aleyhissenatü vesselam efendimiz niçin ona Ebu Yahya dedi o da bilmiyor. Hazreti Ömer bir gün diyor ki senin üç haline şaşıyorum. Arap'ım diyorsun, Arapça bilmiyorsun. Sen Kur'an'ın bu kadar güzel bir biçimde okuyorsun Ama Arapçaya konuşmaya geldiği zaman konuşamıyorsun Ben Mekke, Medine, Medine'de doğdum diyorsun Medine'ye sonradan geldiğini biz biliyoruz Böyle bir hayatının Genel anlamda anlamına dair ya da tarihine dair bir şey de bilmiyoruz Yine sen Yahya isimli bir oğlun yok ama Ebu Yahya diye iskünyel etmişsin, senin bu haline şaşıyorum diyor. Diyor ki Süheybi Rumi, Ben Arap'ım, annem de babam da Arap'tı ama ben Rumların içerisinde yetiştiğim için onların dilini öğrendiğimden dolayı dilim bozuldu. Ebu Yahya künyesine gelince, ''Vallahi onu niçin verdiğini bilmiyorum. Daha sonra 5-6 tane oğlu olacak ama o oğullarından hiç biriyle künyelenmeyecek. Hep Efendimiz ona Ebu Yahya dediği için o künye ile isimlendirilecek. Ben o künyeyi Efendimiz ve vesselamdan aldığım için o künyeyi taşıyorum. Niçin dediğini de bilmiyorum. Niçin demiştir Efendimiz onu?'' Biz de bilmiyoruz. Ama şöyle bir tahminde bulunabiliriz. O hicretin 38. yılında vefat etti. Biz bugün hicretin 1433. yılındayız. Aradan hicri olarak 1395 sene geçmiş. 1395 sene geçmesine rağmen şarktan garba kadar Müslümanların yaşadığı her bir toprakta halen Süheyb deyince yüreklerde bir şeyler oluşuyorsa o Ebu Yahya'dır, diri olanın babasıdır. Çünkü dirilten mesajlar bize vermektedir. Allah o mesajları duymayı hepimize nasip etsin. Aziz kardeşlerim söylediğimi söyledim bazı sözlerimi de söyleyemedim. Beş tane cümleyi size emanet olarak verip huzurlarınızdan ayrılıyorum. İster alın bu cümleleri şu salondan çıkın unutun. İster benim yüzüme çarpın ister alın hayatınıza aktarın. Cümleleri ben Süheyb Rumi'nin hayatından ilham alarak çıkardım. Belki siz onun hayatını okusaydınız başka şeyleri nazara verecektiniz ama ben bu beş tane cümle de bizim kulluğumuzun kalitesini arttırma adına Süheybi Umin'in, Ebu Yahya künyesinin ilhamıyla da bir şeyler söylediğini bu meclise bir şeyler emanet ettiğinin bilincinde duymaya çalışacağız inşallah. Ne dedi bize, neler söyledi? Bir, istihdamı ilahiyeye inan ki felaketi saadete çevirebilesin. Bir daha tekrar edeceğim cümleleri iyice anlaşılsın. İstihdamı ilahiyeye inan ki felaketi saadete çevirebilesin. İnanın buna, inanın. Bakın yanıyor Suriyemiz. Felaket var orada. Yanıyor Humus. Yıllar önce Hama nasıl yanıyorsa yanıyor. Yandı birkaç ay önce bu topraklarda Van'ımız depremle. Görünürde felaket. Biz bakınca öyle görüyoruz. Ama inansak ki Rabbimizin bunun arkasından bize vereceği hayırlar var. İnansak Felaket saadet olur. Süheyb-i Rumi'nin hayatı böyledir. Baba gözlerinin önünde öldürülmüş, ana öldürülmüş, köle olarak gelmiş Rumların içerisine, köle olarak satılmış Araplara, elden ele dolaşmış, dolaşmış, dolaşmış, Süheyb-i Rumi olmuş, radıyallahu anhu olmuş. Saadet değil mi? felaketten saadeti. 2 ortağını Rabbul Alemin olan Allah yap ki gerçek manada tüccar olasın. Ortağını Rabbul Alemin olan Allah yap ki gerçek manada tüccar olasın. Sattı mı hepsini sattı. Verdim Allah adına Verdi, zarar mı etti Süheybi Rumi? Haşa! Kim Allah'la ticaret yaptı da zarar etti? Çıksın içimizden biri de söylesin. Allah'ı kim ortak yaptı da yarı yolda kaldı? Allah bizden isteyince Bizden almak için istemiyor ki Vermek için istiyor İstediği de onun değil mi? Sağlık vermiş, mal vermiş, zeka vermiş, birçok nimet vermiş Hadi gel benimle ortak ol diyor Verdiklerinin üzerinden ortaklık yapmıyor dikkat buyurun Bir de cenneti veriyor Bir de karşısında cennet veriyor Ortak Allah olunca o ticaret çarlı bir ticarettir Allah bizi o akıllı tüccarlardan yapsın. Karı yanlış yerde arayanlardan değil, asıl yerde arayanlarda, asıl karın arkasında olanlardan bizleri eylesin. Üç, kendini Risaletin davasına siper et ki, Peygamberi kendinden memnun edesin. Kendini Risaletin davasına siper et ki peygamberi kendinden memnun edesin. Mümini siper etme. Davanı siper etme. Makamını siper etme. Feda edeceğin bir şey varsa Allah sana neyi verdiyse onu siper et ki seviye kazanasın. Sahabe böyle kazandı dostlar. Vallahi onun hayatını bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Birkaç tane farklı tablo okuruz biz siyerin içerisinde. Ama ashabın büyük bir kısmı ganimet gördükleri yerde yokturlar. İş oldukları yerde vardırlar. Öyle oldukları için de onlar hesabı değil hasbidirler, hasbi oldukları için bir avuçken kainata meydan okudular. Onlara o gücü kazandıran, imanlarının o kalitesini arttıran buydu. Ne zaman bir iş varsa el havadadır onların ben diyerek. Ben demişlerdir. Sağlarına solarına bakmadan, arkalarına dönüp bakmadan, biz kaç kişiyiz sorusunu sormadan, iş olduğu zaman meydana atılmayı bilmiştir o yiğitler. Süheyb-i Rumi de onlardan birisidir. Dört, bu cümlemi herkes iyi dinlesin. Müftü Bey'den özür dileyerek söylüyorum imamlarımız biraz daha iyi dinlesin Süheyb onun içinde bir şey söyleyecek Kur'an'a derin bir sevda ile sarıl ki mihraba geçmeye hak kazanasın Kur'an'a derin bir sevda derin bir sevda olsun inan ki mihrap senin hakkın olur siz zannediyor musunuz ki sahabiler Hepsi hafızlar ordusuydu. Yok. Kur'an'ı bilenlerin sayısı bile sınırlıydı. Hafız olanların sayısı da sınırlıydı. Zaten öyle olduğu için Yemame Harbi'nde hafızlar şehit olunca Hazreti Ömer telaşlandı. Halid bin Velid'i nasıl bilirsiniz? İslam'ın yüz akı. Ama Kur'an'a bir sevdası var. Bir gün cemaat onu mihraba geçirmiş namazı okuldursun diye başlamış Halit okumaya kısa bir süreyi bile okuyamamış artık İhlas suresi mi felak mı nas mı bilemiyoruz oradan girmiş buradan çıkmış süreyi tamamlayamadan namazı öyle bitirmiş arkadaki genç nesil gülüyorlar onlar hepsi Kur'an hafızı Halide bak Halide daha bir süre bilmiyor diyorlar ne diyor biliyor musunuz Halid bin Velid? Gençler oturup da Kur'an ezberlemeye bu kardeşinizin vakti olmadı. Savaş meydanlarından savaş meydanlarına koştu Halit. Ama sevdası vardı, aşkı vardı. Onun için de Seyfullah oldu. Onun için Allah'ın kılıcı oldu. Sevdanız böyle olsun bilgi ayrı bir şey ama sevdanız olsun sevdanız olsun inanın Allah o sevdanızın hatırına size neleri bahşeder 5 ölümsüz bir kapının kulu ol ki Yahya olasın diri kalasın diriltesin ölümsüz bir kapı Allah'ın kapısından başka bir kapı mıdır? Haşa. Öyle bir kapıya kul ol ki, başka hiçbir kapıya kul olmayasın. Abdullah ol ki, Abdullah olmanın şerefini taşıyarak, namaz dışında başını hiçbir şeye eğmeyesin. Süheyb'in bize dediği budur. Ölümsüz bir kapının kulu ol ki, Yahya olasın, diri kalasın, diriltesin. Allah bizleri de bu çağın Yahyaları eylesin. Ebu Yahyaları eylesin. Süheybi Rumileri eylesin. Onların bu topraklara ektiği iman tohumunu Zayi edenlerden eylemesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dua ediyorum. Dua bekliyorum. Esselamu aleyküm ve ve berekatuhu.